Hocama bir sorumuz olacaktı. Bilmiyoruz. Dinliyoruz. Camilerimizde, sayın hocam camilerimizde şu anda lafz Celal önüne bir hemze koyuluyor. Bu hemze hat sanatından mıdır? Yoksa bir nedir anlayamadık. Bir hoca efendi bize bunun Allah mı Allah değil gibi bir manaya geldiğini söyledi. Biz müftefendiye bildirdik olayı. Müftefendi doğrudur, yanlış bir şey yazılması, kaldırılması dedi fakat çok ilgilenen olmadı. Siz diyanet mensubu olduğunuz için hocam sizden bir ricamız budur. Peki. Ne dersiniz? Peki yöneltelim inşallah hocamız efendim. Kiresunlu kardeşlerimizde sizin şahsınızda selamlıyoruz. Hayırlı akşamlar olsun. Evet hocam. Normalde Allah lafzına biz hemze ile başlıyoruz. Yani e, hemze, öncelikle hemze vardır, e, ondan sonra e, lam geliyor, e, ondan sonra da h harfi geliyor. Yani burada normalde iki tane hemze olmaması gerekir. Yani tek, tek bir hemze olması gerekir. Eğer e, tabii biz şimdi bu e, hat sanatını görmedik, yani resmini falan görmedik nasıl bir şey, e, muhtemelen yanlış yazılmış olabilir. Yani iki tane hemze oraya yazılmışsa, yani ee -e gibi yazılmışsa, hı hı hı hı. E, o zaman e, yanlış yazılmış demektir. Onun bir tanesini silmek lazım. E, mana itibariyle bir değişiklik. Var mı mana diyoruz? mana itibarıyla yani e Allahu gibi, yani Allah mı, Allah mı? Hatta Kur'an-ı Kerim'de bu kerime böyle Allahu diye uzatılarak söylenir. Mesela böyle bir yerde Allahu hayrun emmaüşün Allah mı hayırlıdır yoksa onların şirk koştukları mı hayırlıdır gibi yani oradaki şey bir soru edatıdır Allah mı anlamına geliyor yoksa öyle de olsa Allahu da olsa ya da Allahu da olsa bu Allah yok anlamına gelmez Bak Kur'an'ın Kerim'de bile bir yerde geçiyor yani soru olarak geçiyor Allah mı hayırlıdır? Yoksa, Yoksa şirk koştukları, koştukları, mı koştukları mı hayırlıdır? Yani iki tane hemze bu anlama gelir. Yoksa mesela bir, bir mümin ya da cami bu hat sanatını yazan kimse veyahut da bir mümin Allah dediği zaman haşa Allah'ını inkar etmiş olmaz. Yani böyle vesveseye kapılmamak gerekir. Çünkü bir Müslüman Rabbini inkar eder mi? Bir hatta camiye hat yazarken... Efendim ben buraya iki tane hemze koyayım da işte Allah mı anlamına gelsin diye böyle bir şey yazması söz konusu değil. Yazılmışsa iki tane hemze başta da ifade ettiğimiz gibi onun silinmesi gerekir. İnsanların bu konuda çok vesvese halinde olmamaları gerekir. Benim kanaatıma göre bu vesveseden kaynaklanan bir şeydir. Öyle çok işi şey yapmaya yani, yani vesvese vermeye. Bir tabii herhalde. ki üstünüzden de herhalde. Tabii ki yani, üstünüzden hareket etmemiz lazım. İnsanların zihnini bulandırmaya gerek yok diye düşünüyorum.